Diyeceğim. Ama siz de ki kar yağmıyor ki <gülüyor> Yağdı zaten <gülüyor> Bu biraz şuna benziyor Yemek yerken konuşulmaz ki Kar yağarken konuşulmaz ki <gülüyor> Pisteyi uzatmak mümkün, kuşlar uçarken konuşulmaz ki. Ya da şöyle düzeltmek mümkün, söyleyeceklerimiz bütün bunlardan daha güzel değilse. Söyleyeceklerimiz bütün bunlardan, karın yağmasından yemekten, kuşların uçmasından daha iyi, daha anlamlı değilse niye konuşalım ki? <Gülüyor> It's <Sessizlik> not Gözdüz kucağında ruhum uyanır, O büyük mimarın açtığı pencereden, Göklere son şiirini söyle. Evren bir ıssız, bir kalabalık, Eteğinde bir gül gibi dur sen, Dur oyuna düşmesin insan bu maceradan, Ve bir kaderle dönelim, her ufukta. 7 İklim dergisinin son sayısından Necat Çavuş'un şiiri bu. Halveti der encümen ne Paris'e gittik ne Londra'ya Edirne kapıta yalnızız mihri mahsultanı. biraz konuşalım. Her aşk hikayesinin hey, trajik bir sonu olduğu ya evlilikle ya da ayrılıkla bittiği söylenir. Siyasi mücadelede bunun gibidir. Ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz her iki durumda mutlu son değildir ya kazanırsınız ya kaybedersiniz her iki durumda mutlu son değildir bu cümleler rahmetli Aliye İzzet için tarihe tanıklığım adını taşıyan kitabından <Gülüyor> Yusuf Tosun'un yazında Yusuf Tosun'un 7 e, iklim dergisindeki yazısında gördüm bu paragrafı. Kitapta ben fark etmemiştim, dikkatimi çekmemişti. Böyle diyor Rahmet Daly'ye İzzet Begoviç, Her aşk hikayesinin trajik bir sonu olduğu, ya evlilikle ya da ayrılıkla bittiği söylenir. Siyasi mücadelede de bunun gibidir. Ya kazanırsınız, ...ya da kaybedersiniz. Her iki durum da... ...mutlu son değildir. MÜZİK <Gülüyor> Bu kadar cümlenin, özellikle saat 23'te konuşmaya başladık. Konuşmaya başladık 23'te. Daha çok şarkı dinlemeye, müzik dinlemeye dinletmeye başladık. Bu gece telaffuz ettiğimiz, seslendirdiğimiz cümlelerin çoğu yayınladığımız çay, yayınladığımız çay, yayınladığımız şarkıların önemli bir kısmı ne anlam taşıyor? ne içindi bunlar? bu soruya, bu sorulara cevap vermek istediğimizde cevap vermeli miyiz? bu soruları siz de soruyor musunuz bilmiyorum sorduğunuzu farz ediyorum bütün bunlar şöyle cevaplandırılabilir belki hani eski metinlerde sararmış sayfalarda sıklıkla karşılaştığımız bir cümle vardır insanların çoğu gaklet uykusundadır insanların çoğu gafildir yani habersizdir farkında değildir Neden gafildir neyden habersizdir insan gafil olmaya görsün belki fiziki olarak yanında olsa da her şey ona uzaktır o her şeyden uzaktır Allah'tan arada böyle kar yağıyordu, buna benzer, hayatı felç eden, öyle diyoruz değil mi, hayatı felç eden diyoruz. Kısa felçler yaşıyoruz da, hani insan yatağa mahkum olduğunda, mesela grip olduğunuzda, Birkaç gün yataktan çıkamadığınızda, başınız ağrıdığında, kendinizi iyi hissetmediğinizde, olur ya böyle, her şey daha farklı görü, görü, Bugün bir şey var benimle. Her şey daha farklı gözükür insanın. Değerli şeyler listesi genelde böyle zamanlarda yeniden oluşturulur, yeniden yazılır. Yürümek, sokağa çıkmak. Güneşli bir bahar sabahı. Bir yürüyüşe çıkmak. Ağız tadıyla bir çay içebilmek ve benzeri şeyler küçük şeyler demeyeceğim küçük şeyler güzeldir, küçük şeyleri fark edin şeklindeki edebiyat şeklindeki söylem bir diyelim ona öyle de denebilir herhalde o bile bana itiş gelmeye başladı rahatsızlık vermeye başladı Rahatsızlığımı kendime saklayayım da... Dinlediniz işte... 63 yaşında siyah bir Amerikalı... Jerry Reeds, Türkiye'de turneye çıkıyor... Gelmeden önce Türkiye hakkında bir şeyler okuyor. Hayatın önemli bir kısmını Avrupa'nın önemli şehirlerine geçilmiş. Zaten Amerikalı hayatı Avrupa ve Amerika'da geçmiş. Bir Japon gibi dolaşmıyor Türkiye. Yi. İlk bakışta ilk duyduğumuzda hamasi gelebilecek bazı yorumlarda bulunuyor. Mesela merdivenden merdivenden inen yaşlı kadın anlatırken söyledikleri. Hani şair ruhlu bir adam işte. Romantik şeyler bunlar. O anda hislenmiş bir müzisyen olarak, bir sanatçı olarak zihninde bir imge belirivermiş ve bize o imgeyi anlatıyor denilebilecek böyle zannedilebilecek bölümlerde yer alsa da söyleşide çoğumuzun evet, kendini yerli zanneden buralı zanneden özümüze dönelim Avrupa Birliği'ne hayır, batıllaşıp da bu topraklara yabancı olmayalım diyenlerin bile, bir çoğunun, belki de çoğunun fark edemediği, gafil olduğu şeyleri görüyor adamcağız. Şöyle bir şey değil hani günlerce bir şarkıyı dinlersiniz bir şarkıyı işte bu gece sizinle şahit olduğunuz gibi tekrar ve tekrar başa alarak dinlersiniz sona alarak da dinleyebilirsiniz sona aldığınızda da başa dönüyor zaten We rode on the Eskilerin dafiyat duygusundan uyanmak dedi belki daha yeni bir dile söylersek, yeni bir güne çıkmak, yeni bir dünyaya adım atmak, yeni bir sabaha doğmak diye adlandırabileceğimiz, silinebileceğimiz kendimizi daha iyi hissedebileceğimiz yeni cümlelere yeni şarkıları yeni derken bunların yeni üretilmiş olması gerekmiyor Belki yıllardır bir kenarda bir köşede sizi bizi, ...hepimizi bekliyor olabilir bunlar. Daha bunların yeniden gündeme gelmesi. Yeniden seslendirilmesi. Gardıroptan çıkarılması. Üstümüzde taşınması, kendini göstermesi. O yüzden yeni dediysek... İlla yeni üretilmiş olması gerekmiyor. Ya da bunun tam tersi. Yeniden ama yeniden eski şeyleri telaffuz etmek. Eski şeyleri masaya koymak değil kastettiğim. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. ...ben de ne kadar bildiğimden şüpheliyim aslında. Haziran diye hatırlıyorum. Tam tarihin hatırlamıyorum. Mesela Haziran ayında İstanbul'da çok önemli bir toplantı var. NATO. NATO ülkelerinin önemli bir bölümü. Belki de hepsi. İstanbul'da toplanacaklar. Ve büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da İstanbul'da olacak. Karlı bir gece vakti bunları konuşmak ne kadar uygun? Ama ne düşünüyorsunuz bu konuda? sizi uyarmıştım. Demiştim ki kar yağarken konuşulmaz ki. Bir kuş uçarken konuşulmaz ki. Yemek yerken konuşulmaz ki. Konuşacaklarımız bütün bunlardan bunlardan ve benzerlerinden daha değerliyse daha önemli ise, konuşalım. Bang bang. I used to shoot you down. Mesela size önemli bir şey söyleyeyim. Bu gece hep dergilerden gittik. Rol Dergisi'nin son sayısından okuduk söyleşiyi, Yedi İklim Dergisi'nin son sayısında yer alan Necat Çavuş'un Halvet Der Encümen adını taşıyan şiirini seslendirdik. Herhalde. Hece Dergisi'nin son sayısında da Hüseyin Atlansoy dosyası var. Hüseyin Atlansoy kimdir? Bizim jenerikte seslendirdiğimiz programın girişinde ve çıkışında duyduğunuz şiirin sahibi, şairi, iyi günler ileride anneanne şiirinin sahibi, Hüseyin Atlansoy. Zaten o şiir de, iyi günler ilerde anneanne adını taşıyan şiir de, Kaçak Yolcu adını taşıyan şiir kitabından. Kaçak Yolcu, Hüseyin Atlansoy, Kaknus Yayınları. We rode on made of He black and I white He would always win the fight Bang bang, he shot me down Bang bang, I hit the ground Bang bang, that awful sound mucizeler devri kapanmasına rağmen ...gösterdiğim son mucize olduğu için. Teşekkürler sevgilim. Bana okumayı öğrettiği, yazmayı öğrettiği için. Ve beni muhteşem kelimelerle donattığı için. Bir anda bütün kadınların üstüne bir çizgi çektiği için. Ve en güzel anılarımı ortadan kaldırdığı için derinden teşekkürler çok derinden bana ibadet ve dua kitaplarının arasından çıkıp gelense verine teşekkürler rüyalarım ve hayallerimdeki ki bu için Defterlerim arasına, anılarımın arasına, serçe gibi gizlene, yüzüne teşekkürler. Teşekkürler. Bütün parmaklarımda dolaştığım için teşekkürler. Hayatımda olduğun için. Sevgine teşekkürler. Bütün müminlerden önce... ...dünyada beni cennetle müjdelediği için... ...beni kral olarak seçtiği... ...ve taç giydirdiği için... ...beni Yasemin suyuyla vaktis ettiği için... ...teşekkürler sevgilim... ...bana eli açık davrandığı için... ...beni eğittiği için... ...ve... ...eskilere ait birileri öğrettiği için... ...cennet mutluluğuna yalnızca beni layık gördüğü için... ...teşekkürler... ...gök kuşağı... ...ve Ekim ayının o hüzünlü damlaları altında... ...eli cebinde serçe dolaştığım günler için, haktan ayrıldığım ve hakkı bulduğum her an için teşekkürler. Teşekkürler, Menekşe ve Özlem adalarına tek başına uzanan gözlerine, Teşekkürler, geçip giden her bir seneye... ...senelerin en tatlısı olduğu için... ...teşekkür ediyorum sevgilim... ...en kıymetli ve en vefalı dostum olduğu için... ...göklerle eş zamanlı... ...başını göğsüme yaslayıp ağladığı için. Teşekkürler sevgilim. Yelpaze olduğu için. tavus kuşu olduğu için. Nane olduğu için. Su olduğu için. Kazara... ...ekvator çizgisinden geçen... ...gül yağmur bulutu olduğu için. Sevgilim, sevgin, peygamberleri hayrette bırakan bir mucizedir. Teşekkürler saçlarını, dünyayı meşgul eden saçlarını, orman hırsızı saçlarını. Teşekkür ediyorum, bu cimri dünyada çömerçe davranan gözlerinin her bir dakikasını. ...kendimi kaybettiğim, meydan okuduğum ve imkansızı dalından kopardığım her anı... ...teşekkürler sevginle geçen bütün yıllara, baharına, kışına... ...bulutlusuna, bulutsuzuna, gökyüzünün çelişkilerine alamakta geçen günlere uykusuz geçen uzun mevsimlere teşekkürler o güzel yüzne teşekkür Şu hamar. Fazlı hamur pişirirler. artık. Yukarı musluk kuru bu Burada, otobüste! Yalan da olsa hoşuma gidiyor, söyle Hep Kalsın açma direnişim! Bana ise anlat! Nasıl? Şehirlerin şehrini anlat! Nasıl? <Gülüyor> ne yol sırtlarımdan, ne yasak gözlerimle bak! Kıbrılar, saray, binar, er ve haliciler! bir bil bana bağ. ...Gülüyordu de! Prande, vapurda, otobüste! Yalan da olsa hoşuma gidiyor, söyle! Hep kahır! Hep kahır! Hep kahır! Bıktım be! ...Sarıl bana kınalım, gök kubbenin altında, orada da beraber... ...Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali... ...Hasretimin çölünde sanki bir pınar gibi... ...İslanlar gülüyordu da, frende, vapurda, otobüsle... Yalan da olsa okuma gidiyor, söyle! Hep kahır, hep kahır! Gece İbrahim maşallah. Yeni dinle artulum